Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Depremler zinciri sonrası derin bir toplumsal travma ve aynı zamanda sivil alanda da büyük bir güç birliği içinde toplum. Sivil alan güçlü şekilde hareket ederken yetkili kurumların yetersiz kaldığı kanısı yaygın. Yurttaşlar ise günlük işleri, yardım çalışmaları, kamu politikalarına yönelik öfke, çaresizlik arasında gelip giderken tatil olan okullardan dolayı ebeveynler de tatil almak zorunda kalıyorlar. Tabi insan eliyle yaratılan afet bölgesi dışındaki ebeveynler, bölge içindekilerin düşüncesi bile bize karalar bağlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının ciddi oranda artmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'de Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonucu resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Suriye'de de ölümlerin çok yüksek oranda olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Rick Brennan, ölü sayısının ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Çok sayıda bina yıkıldı dedi. Brennan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gaziantep'teki personel sayısını arttırdığını, bölgeye sağlık ekipleri yönlendirdiğini bildirdi. Brennan, yıllardır süren insani krizle mücadele eden Suriye'de de depremin etkilerinin büyük olduğunu vurguladı. Brennan, Suriye'de insani ekonomik kriz ve kolera salgını üzerine, Gelen depremin çok büyük acılara neden olduğunu bildirdi. Bugünlerde sadece insanlar değil, hayvanları düşünen yüce gönüllü insanlar da var. Hayvan hakları ve özgürlüğü konularında çalışmalar yürüten dört ayaklı şehir topluluğu, hayvan kurtarma afet koordinasyonu kurduğunu açıkladı. Afetten etkilenen hayvanlar için harekete geçen topluluk, tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar için gerekenleri toplayıp, kurtarma gönüllülerine ulaştırmayı hedefliyor topluluk. Hayvan kurtarmaya destek olmak isteyenleri kendilerine katılmaya çağırdı. Gönüllerinin yardımını bekleyen ekip, kedi köpek taşıma çantası, hasta bezi, batikon oksijenli su, konserve, kedi köpek maması, sıcak su torbası, battaniye, polar örtüye acil olarak ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Yaşanan depremler, hayvan dostu olanları deprem sırasında ve sonrasında onlar için de yapabilecekleri konusunda düşünmeye etti. Türk, deprem durumunda hayvan dostu olanların yapmaları gerekenleri aktardı. Gergin olan hayvan dostunuzun sakinleşebilmesi için onu sıkmayın. Evcil dostunuzun tasmasını güvenli bir şekilde bağlayıp evden çıkın. Kafesinize yanınıza alın. Güvenli bir yerde evcil dostunuzu kafesinin içerisine alın. Böylelikle tekrar eden bir sarsıntıda dostunuz korkup kaçıp kaçmaz dendi. Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde açılması planlanan taş ocağına karşı itirazlar yükselmeye devam ediyor. 2500 yıllık tarihi Pers anıt mezarı ve zeytinlik alanda açılmak istenen taş ocağının tepki gösteren CHP İzmir milletvekili Atilla Serter, Pers mezar anıtı ve çevresinde tarihsel bir dokunulmazlık olması gerekirken taş ocağının açılmasının bütün ilçe halkının tepkisine çektiğini söyledi. 2500 yıllık tarihe sahip olan Pers mezar anıtının zeytinlik alanının yanı başında taş ocağı açmanın akıllara zarar olduğunu söyleyen Serter, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün onayladığı taş ocağına karşı Foçalılar isyandı. Pers anıtına yalnızca 60 metre uzaklıkta bir taş ocağının rant getirisinin ne olacağını bilmiyoruz ama çok büyük bir götürüsü olacağını çok iyi biliyoruz. Foçalı vatandaşlar şimdi tarihine, doğasına, tarımına en önemlisi kültürel mirası olan 2500 yıllık Pers anıt mezarına sahip çıkıyor. Bu alanda taş ocağına izin verilmesi Akıllara zarar bir durum dedikten sonra bu kültürel mirasın korunmasının turizm açısından da önemli olduğunu vurguladı. Foça halkının 5000 imzaya toplayarak kültür mirasını savunduğuna dikkat çeken Sertel, Foçalı vatandaşlar çevre şehircilik il müdürlüğünün önünde ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tepkimi gösterdim. Buradan bir kez daha başta ilgili bakanlıkları duyarlılığa çağırıyorum dedi. Ormanlık arazide kurulacağı açıklanan Türk Japon Üniversitesi'nin imar planları yargıya taşındı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar oldu plana göre ormanda 8 katlı binalar yapılabilecek diye tepki gösterdi. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise geçen yıl Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Çatal Dağı Devlet Ormanı ve 75. yıl devlet orman arazisine kurulacağını belirterek bölgenin imar planlarını değiştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakında yer alan arazi için Yapılan imar planı değişikliğiyle devlet ormanlarının içerisine en fazla 24,5 metre uzunluğunda binalar inşa edilmesinin önü açıldı. Ayrıca üniversitenin 3800 bin metre kare büyüklüğündeki bir orman arazisine kurulacağını ifade edildiğini de belirtiliyor. Açılan davada... Resmi bina statüsünde olmayan ve Türkiye'deki bütün gençlere açık olarak eğitim vermeyen bir kurumun devlet ormanlarını tahrip ve işgaline yönünde hükümler içeren dava konusu imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmekte dinlenerek planların iptali istendi. Evet depremden etkilenen herkese güç ve sabır diliyoruz. Hepinize esenlikler yarın yine buluşmak üzere.